Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Perşembe günleri 15.30'da Açık Radyoda. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Epi bir süreden sonra Program arkadaşım Aynur Hanım'la buluştuk. Bugün e, yine önemli bir konuyu konuşacağız ve daha çok bugün e, uzun süredir konuşmamaları nedeniyle kendilerinden dinleyeceğiz. E, konu e, Türkiye'de e, hep sık sık rastladığımız gibi ve daha evvelde e, hafıza merkezinin raporlarında da e, ayrıntılı yaptığımız programlarda üzerine eğildiğimiz davalar gibi bugün de yine etkin soruşturulmamış evet sonuçta yine bizim önceki programlarında kararını özetleyip izleyicilerimize siz dinleyicilerimize aktardığımız İzmir'deki Deniz Poyraz davasının şimdi ayrıntılarıyla ilgili konuşacağız İşte bu da bir cezasızlık davası görünüyor yani bir failin arkasındaki gerçek faillerin e, so soruşturmanın genişletilmemesi ve derinleştirilmemesi nedeniyle ortaya çıkarılmamasından kaynaklanan bir sıkıntı. Benzeri davaları yaşamıştık. Evet. Aynur Hanım önce ne deriz? Bir de misafirimiz var. İzmir'den avukat arkadaşımız. Evet. Ben de herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pandemiden sonra ilk kez ben radyodaki bir canlı yayına katılıyorum ve uzun zamandır da Vahir Bey'le İlk kez bu anlamda bir canlı yayın programında bir araya gelmiş olduk. O yüzden benim için bir ilk bu heyecan heyecan verici bir buluşma. Yine bir başka heyecan verici buluşma. Sevgili Özlem Yılmaz'la birlikte oluşumuz. Özlemciğim hoş geldi. Hoş bulduk Aymerci. Özlem Hanım hoş bulduk, geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Şimdi önce Özlem'i tanıtalım dinleyicilerimize. Özlem bir avukat, 30 yıllık bir avukat ve bir hak savunucusu İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin yönetim kurulu başkanı uzun süredir. Bugünkü konumuz Deniz Poyraz cinayeti ve bu cinayetin savcılık tarafından ne kadar etkili soruşturulduğu ile ilgili bir katil var ortada. Ben yaptım. Eğer orada başkalarını bulsaydım onları da katletecektim demekten utanmayan, rahatsızlık duymayan ve e, Türkiye'deki en ağır hapis cezalarından birini şu an için Kendisine mahkeme uygun buldu ama acaba cinayetin arkasındaki e, hikaye neydi? Failler, azmettirenler, yardım edenler kimlerdi? E, bu araştırıldı mı yeterince? Gelinen nokta ne? Bunu Özlem Hanım'ın anlatmasını istirham ediyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi Özlem Hanım hem başkanı olduğu derneğin adına katılma isteminde bulunmuştu bu dava açılan davada. Hem de e, aileden alınan e, vekaletle e, katılan vekili olarak davaya katılıp duruşmaları izlemişti. Ve dava sonunda e, yapılan bir sosyal medya paylaşımını da retweetlediği için bu yolla kendi takipçilerine gönderdiği için de hem e, savcıya hakaretten hem de savcıyı hedef göstermekten dolayı yargılandı. Ki gün önce e, nihayet güzel bir beraat kararıyla haksızlığa uğradığı testçilendi ama özlem için... İşin bir de böyle bir kişisel yanı da var. Ben şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum sevgili Özem. Siz bize öncelikle Deniz Polat cin, e, cinayeti ile ilgili bir genel temel bilgileri verir misiniz? nasıl oluştu, nasıl meydana geldi bu olay, nasıl değerlendirdi toplum ve nasıl soruşturuldu? Efendim, soruşturuldu ve sonrasında nasıl bir karar verdik? Evet, bu, Davayı da beraber ama evet. tabi davanın dışında hani yapılması gerekenler vardı, iddialar vardı. Onları da bir sonraki bölümde ama öncelikle neler oldu ve nasıl yargılama oldu onu görelim. Sonrasında da başka neler yapılmalıydı, ne yapılmadı, siz neye itiraz ettiniz, niçin infiale kapıldık hepimiz, onları sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Öncelikle bu konuyu ele aldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. E, programın devamında da size her zaman başarılar diliyorum. E, Deniz Poyraz davası İzmirli bir hak savunucusu ve avukat olarak e, ilk başta 17 Haziran 2021'de beni çok sarsan olaylardan biriydi. E, birdenbire İzmir'deki HDP il başkanlığına bir saldırı olduğunu, oradan silah sesleri geldiğini duyduk. Sonra da Deniz Boyraz'ın bu silahlı saldırı sonrasında öldürüldüğünü öğrendik. İzmir'de sivil toplum kuruluşları olsun, baro olsun, bu cinayet sonrasında Deniz Boyraz'ın ailesine elden geldiğince destek vermeye çalıştık. Cenazeye gittik, HDP'ye taziye ziyaretinde bulunduk sonrasındaysa e, davanın açıldığını öğrendik. Dava açılıncaya kadar soruşturma aşamasında ben avukat olarak yer almadım. E, ailenin avukatları ve HDP avukatları soruşturmayı yürüttüler. Dava çok geç açılmadı aslında. Kısa bir süre sonra açıldı. E, ancak e, bu davada şunun etkili olduğunu düşünüyorum ben. E, benzer iki dava daha deniz Poyraz davasına ve derneğimiz adına verdiğimiz müdahale dilekçesinde bu konuya değinmiştik. Genellikle bu tür nefret suçları önce ötekileştirme ve düşmanlaştırmayla başlıyor. Deniz Poyraz dosyası da, Deniz Poyraz cinayeti de aslında hem Hrant Dink cinayetiyle hem de Tahir Elçi cinayetiyle ortak noktalar, ortak benzeşme noktalarını içeriyor. Yani herkesin göz önünde e, işlenen cinayetler bunlar ve e, geliyorum diyen cinayetler aslında. Yani Hrant Dink'de biliyorsunuz Hrant Dink yargılandığı hedef olarak gösterildi ve sonrasında öldürüldü. Tahir Elçi için de aynı şey söz konusu. İfade özgürlüğüne ilişkin sarf ettiği sözlerden dolayı önce yargılandı, ötekileştirildi ve sonra öldürüldü. Deniz Poyraz davasında da aynı durum söz konusu aslında. Önce HDP hakkında açılan dava, HDP'ye ilişkin suçlamalar ve sonrasında HDP binasına gerçekleşen bir saldırıyı gördük. O yüzden aslında bu üç dosyanın soruşturmalarında da benzer yanlar var. Soruşturmanın etkin olmaması bağlamında birçok benzerlik var. Bunların ayrıntılarına daha sonra gireceğim ben. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani biz nasıl yer aldık onu açıklayayım önce. Ee, biz iki üç yönlü yer aldık aslında bu davada. Öncelikle dernek adına bir müdahale talebinde bulunduk. Bunun hem bir nefret suçu olduğunu İzmir'de gerçekleşen bir ayrımcılık suçu olduğunu gerekçe olarak sunduk. Onun dışında yine HDP'nin uğradığı saldırıdan dolayı da örgütlenme özgürlüğünün bir ihlali olduğunu belirttik. Bizim sunduğumuz bu müdahale talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Sonrasında da müşteki vekillerinin vermiş olduğu yetki belgesiyle avukat olarak dosyaya katkı sunmaya ben devam ettim. Bir yandan da derneğimiz İnsan Hakları Gündemi Derneği bu davayı izledi ve raporladı. Aslında bu raporlardan da soruşturmanın sadece savcılık aşamasında eksik olmadığı, yargılama aşamasında da savcılık aşamasında eksik kalan konuların aslında yeterince tamamlanmadığını görmeye başlamış olduk. İyi bir giriş yapmış olayım ben. Evet. Peki o zaman şunu soralım. Şimdi hem davanın içinde istekler var soruşturmanın genişletilmesi istekleri bunlar sanırım reddoluyor hem de e, bu kişi yani zaten cinayet işlediği belli olan inkarda etmeyen kişi hakkında süren soruşturmanın da eksikliği söz konusu sonrasında da başka faillerle ilgili suç duyurları var e, dilerseniz önce şu an mahkumiyet hükmü yemiş olan kişinin hakkındaki soruşturmada neler eksikti? Ee, onları özet olarak tabii ayrıntıya girmeden ve soruşturma ileride başka soruşturmalara da yol açacağı için oradaki delilleri korumaya da dikkat ederek e, e, öncelikle soruşturmada neler eksikti çok kısaca onu söylerseniz ardından da kovuşturmada yani dava açıldıktan sonra arcaza mahkemesinden sizler katılan vekil olarak <gülüyor> nelerin toplanmasını istediniz onlarla ilgili ne kararlar verildi onları duymak isteriz sizden. Soruşturmadaki en bazı eksikliklerden biri dijital materyallerin incelenmesi konusundaydı. Dijital materyallere ilişkin e, sanın <gülüyor> evinden alınan dijital materyaller yani telefonu, sim kartı, bilgisayarı her ne kadar dijital veri var ise bunlar yaklaşık e, üç gün sonra babasına ve kız kardeşine geri verilmiş. Hmm. E, bir kez bu çok sıkıntılı bir şeydi. E, geri verilenler üzerinde ne kadar oynama yapılıp yapılmadığı belirlenemedi. Bir diğeri, e, HTS kayıtları, bazı istasyonu karşılaştırmaları yapılmadı. E, çok büyük bir e, arkadaş listesi vardı telefon defterinde sanığın. E, ve bu kişilerin tam olarak kim olduğu araştırılmadı. Ve e, özellikle HTS kayıtları, bazı istasyonu kayıtları karşılaştırması yoluyla yerlere ilişkin belirlemeler yapılmadı. Bir diğeri sanık bir ay kadar Münbiç'te kaldığını söylemişti. Sanık bir sağlık teknisyeni olduğu halde Münbiç'te neden kaldığı, nasıl görevlendirildiği net olarak açıklığa kavuşturulmadı. Ayrıca Münbiç'te onunla birlikte kalmış olan başka görevlilerin ifadelerine başvurulmadı. Bunların kimler olduğu tam olarak araştırılmadı. Yine sanığın Örneklemiş oluyorum, çok ayrıntıya giremiyorum tabii. Ee, sanığın e, aslında defalarca bir emniyeti araması söz konusuydu. İzmir Emniyeti'ne defalarca telefon görüşmesi yapmış. Bu görüşmeleri sanık silah ruhsatı almak için yaptığını iddia etti. Ama bir silah ruhsatı almak için bu kadar çok görüşme yapılması olağan hayatın akışına aykırı bir şey olduğunda bunun da araştırılması istendi. Ancak bu konuda da herhangi bir veri ortaya çıkmadı. Yine e, olayın gerçekleştiği yerde e, bir kısım HDP karşıtı eylemler yapan aileler vardı. Bir çadır nöbeti tutuyorlardı. Orada bir çadır vardı ve aslında onları korumak adına orada bayağı fazlaca polis vardı. E, buna rağmen e, içeriden silah sesleri geldiği halde oldukça geç müdahale edildi. Ee, ve e, bu müdahalenin neden bu kadar geç kaldığı, eğer erken müdahale edilseydi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybetmesi önlenebilir miydi? Bu soruların cevaplarını e, ortaya çıkaracak kadar etkin ve geniş bir soruşturma yapılmadı diyebilirim. Ama esas e, ana konu özellikle dijital materyallerin yeterince araştırılmaması. İkincisi sanığın e, çok fazla para harcadığı açıktı. Yani bazı otellerde kalmıştı, lüks otellerde kaldığı açıktı. Çok fazla taksi kullandığı açıktı ve yine e, buna dair yaptığı açıklama, işte ben kredi çektim, onu bir miktar kullandım şeklindeydi. Otelde e, otellerde onunla kalan aynı istasyon baz istasyonundan sinyal veren kişilerin kimliği, neden orada oldukları, bunun sadece bir tesadüf olup olmadığı yeterince araştırılmadı e, ve sanın e, Banka hesap hareketleri, ekonomik ilişkileri ortaya konamadı ve yine özellikle sizin sık sık kaldığı bazı oteller vardı. O otellerde e, onunla e, telefon numarası, yani telefon görüşmeleri olan kişilerin bazı verilerin incelenmesi talepleri de kabul edilmedi. Yani benim ilk ortaya koyabileceğim örnekler bunlar. Evet bunların hepsi son derece geniş bir zamana yayılması gereken adım adım. Ee, hareket edilerek dikkatle özenle toplanması gereken bilgiler ve bu bilgilerden sonra belki bu bilgilerin birbirine kala, karşı mukayeseyle çalışmayla nisbiliğine göre belki puzzle'ın içinde bazı anlamlı e, durumlar çıkacaktı değil mi? E, onun üzerinden evet. de e, müşterek fail mi var? dolaylı fail mi var azmettiren, azmettiren mi var, kişiler mi yardım var yardım var. yataklık dediğimiz evet. e, yardımcı e, evet. failler mi var bunlar ortaya çıkacaktı bunların da ortaya çıkmasının sebebi bu siyasi bir cinayet bu cinayeti e, organize eden bunu e, yapılmasını hazırlayan kişilerle bu siyasi cinayetin ee, sonuçlarını e, ortaya çıkarmak. Çünkü e, siyasi cinayetlerin bütün e, yönleriyle aydınlatılmadığı zaman o toplumda bir demokratik gelecekten bahsetmek mümkün değil. Bu siyasi cinayetler o toplumun huzurunu, o toplumdaki hukuku, o toplumdaki can güvenliğini ortadan kaldıran cinayetler ve bu tür cinayetlerin arkasından genelde de hep olağanüstü dönemler, olağanüstü rejimler, olağanüstü tedbirler gelir ve bu olağanüstü rejimler, olağanüstü tedbirler, olağanüstü dönemlerde aslında toplumdaki hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını ıı, gerekçelerini oluşturur. Bu bakımdan bu siyasi cinayetlerin aydınlanması demokratik bir toplum, huzurlu bir toplum, ıı, adaletli bir toplum. ...kişilerin can güvenliklerinin olduğu bir toplum için aydınlatılması gerekir bu siyasi cinayetlerin. Ben şunu sormak istiyorum, bu sözünü ettiğiniz eksiklikler soruşturmada e, gerekli e, araştırmanın yapılmadığını anlıyoruz sizin bu anlattıklarınızdan. Savcılık tarafından e, bir takipsizliğe mi konu oldu yoksa sadece cevapsız mı bırakıldı? Araştırmaya başladı mı savcılık? Bunlarla ilgili bir şeyler yapmış mı? Dosyaya baktığınızda öyle bir girişim, yazışma görebildiniz mi? Ya yani Şöyle söyleyebilirim. Özellikle bunun örgütlü bir suç olduğu, bir terör suçu olduğuna ilişkin soruşturmada e, savcılık soruşturması e, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı. Ek soruşturma yani Aslında ayrıca. cevapsız kaldı demek eksik olur. Yani hmm. böyle bir e, kovuşturmaya yer olmadığı kararı olduğu gibi bazıları da dava sırasında duruşmalar sırasında cevapsız kaldı. Onları daha sonra değineceğim zaten. Anladım. Peki şimdi e, az önce Bahri Bey bu <gülüyor> siyasi cinayet olduğunu söyledi e, ve etkilerini söyledi. Bir de siz az önce niteleme yaparken bunun bir nefret suçu olduğunu söylediniz. Çünkü katilin verdiği beyanlar içinde ciddiye alınması gereken, insanın tüylerini diken diken eden bir içerik var. Onlardan bahseder misiniz? Niye nefret suçu? Bu adam ne yaptı? Şimdi bir şey var. Olayın hemen sonrasında katilin sanığın, Deniz Poyraz'ın öldürülmüş haldeki fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından çok hızlı bir şekilde paylaşması var. Mesela bu yani yaptığı şeyi açık edip e, göstermesi nefret suçu olduğunu göster göster Teşhir ediyor biri. yani. Gurur duyuyor ve teşhir ediyor. yaptım bununla gurur duyuyorum. Görebilene yaptığını bir, bir yerlere gösteriyor belki de. Aynen bunu göstermek istiyor. Örgütlü olduğuna dair kuşkularımızı da çoğaltan bir şey bu bizim. Hem Yine gösteriyor hem de düşün. aslında bazılarını da tehdit ediyor bakın. Diğeri. Işte, aynen aynen. Var. Devamı gelecek yani evet, aslında evet. bu dosyada evet, size dair ne söyleyeceğiz. Evet söyledi. Onu da değineceğim ama onunla değinmeden önce e, otopsi raporlarında gerekse e, maktulün öldürülmesine dair fotoğraflarda sadece kurşunla ateş etmediği de var. Yani sadece silahla etilmiş bir şey değil. Yani vücudunda e, bıçakla açılmış yaralar da var Deniz Bıçakla. Hem ateşli da, silah kullanmış evet, evet, hem de evet. bıçaklamış Yani mı? bu artık Kendinin kendi nefretini tutamadığını bir yerde duramadığını gösteriyor bir yandan. Yani o zaman siz hem kullandığı yöntemler bakımından hem de yani suçu işlerken hem de suçu işledikten sonraki bu teşirinden dolayı ve bu teşirin sosyal e, anlamını da dikkate alarak bunun bir nefret suçu olduğunu söylüyorsunuz. Peki nefret suçu olduğu zaman o zaman savcılığın daha da özenli bir e, araştırma yapması gerekmiyor mu? Afganistan Hakları Mahkemesi'nin yaşam hakkı ihlaline ilişkin kararlarına göre eğer bir suç nefret suç saygıyla işlenmişse savcının hem bu saygı ortaya çıkaracak şekilde hem azmettiricileri örgütlülüğünü e, ortaya çıkaracak çok daha etkili bir soruşturma yapması gerekiyor. Bir etmemesi Beş. gerekiyor değil mi? Ayrıntıyla, e, iğneyle kuyu kazar evet. gibi bu sözünü ettiğiniz o kadar geniş alana yayılmış bilgiler var ki oteller, telefonlar, evet, evet, taksiler evet. banka hesapları e, çok e, geniş alana şu var, ee, ilk duruşmada değil de daha sonra da ifade verdi. İlk duruşmada da zaten ilk duruşmadan itibaren sanırım şöyle bir tavrı da vardı. E, mağdurun ailesine müdahil tarafa zaman zaman tükürdü, zaman zaman hakaret etti, zaman zaman küfretti ve sürekli e, ortamı gerginleştirici e, ve meydan okuyan bir haldeydi ve ilk ifade verdiğinde şunu söyledi açık açık, ben o zaman çok korktum zaten, çok daha kötü hissettim kendimi, dedi ki keşke dedi, yaptığımı pişman değilim dedi, keşke daha çok insan orada olsaydı o gün dedi keşke dedi bir İzmir Milletvekili Murat Çepni de olsaydı dedi. Eşke Demirtaş da olsaydı ve daha çok leş bıraksaydım ben dedi. Bunu duruşmada çok rahat bir şekilde söyledi. Ve bunun arkasından tabii bu cinayet sonucu resmi herkese ulaştırmasından çıkan sonuç şu, bu nefret suçunun aslında çıplak bir gözü anlaşılan bu HDP'ye ve HDP'nin üyelerine, yöneticilerine orada çalışan herhangi bir kişiye işçiye, yani binada çalışan temizlikçi dahil olmak üzere, sekreter dahil olmak üzere, işçilere yönelik bir tehdittir. Bu aslında HDP'ye yönelik bir tehdittir. Yasal, anayasal bir siyasi partiye tehdittir. Bu parti e, yasalarla kurulmuş. Bu parti anayasal e, sistem içerisinde kurulmuş ve demokratik toplumun vazgeçilmez e, araçlarından biri siz bu partiye Böyle bir şeyle, e, tehditle, böyle bir açıklamayla yaptığınız işi böyle teşhir ederek göstermekle aslında o siyasi partiye ve o siyasi partinin mensuplarına sonuçta da işte ben siyasi bir cinayet diyorum. E, yani topluma e, yönelik bir tehditte bulunuyorsunuz ve onların e, siyasi faaliyet hakkını e, engellemek için tehditte bulunuyorsunuz. Ya sizin bu anlattığınız bir de bana danıştay baskınını e, hatırlattı orada da yine bir avukat vardı e, değil mi e, san, e, sanık evet, evet. olan mahkum olan ve e, o akıl hastası olduğuna ilişkin sonradan kendisini savundu. Ee, bu adam böyle bir savunma yaptı mı yani amacı burada e, nefretini ortaya koymak mı e, kendince siyasi bir duruş sergilemek mi yoksa kendisinin akıl hastası olduğunu düşündürüp e, cezadan yırtmak mı amacı neydi onu merak ettim Siz aslında akıl hastası olduğunu ileride kullanabileceğini düşünmüştük biz çünkü depresyonda olduğuna ilişkin bir sürü rapor var Hı. Çok fazla rapor almış, çok fazla yer değiştirmiş. Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor, o da ilginçti. Ve oradan oraya nereye istiyorsa geçici görevle gitmiş bir memur. Çok ilginç, bu da ilginç yani. Geçici raporla. <gülüyor> evet, geçici, geçici görevle gitmiş ve e, soruşturması var aslında. Yani başka sağlık görevlileriyle ilişkilerinden kaynaklanan, e, yani Sağlık Bakanlığı'nın hakkında açtığı bir soruşturma olduğu halde bir türlü görevden alınamamış. Hı. ve e, sürekli izin kullanan bir memurmuş evet, cinayete ya. işlediği zamanda uzun süreli bir izin kullanıyormuş aslında bunlar bu... da garip bunlar da araştırılmadı. bu tür bir süt için kullanılabilirliğini de ortaya koyuyor bu sözünü ettiğiniz bilgiler yani evet, ama bu aynı. şüphelerimizin hiçbiri tam olarak soruşturulmadı ve e, tanık olarak e, dinlenmesi gereken babası ve kız kardeşi tanık olmadılar kendisi verdiği ifadesinde Susma hakkını kullanmadı ama resmen böyle bizimle dalga geçer gibi bir ifade verdi. Hiçbir şeyi bilmediğini söyledi. Yani o öfkeyle... Neyi bilmiyor? De, Bilmediği şey ne? Zaten suç işlediğini soruların çoğuna, Bilmiyorum. Hmm. Hayır, Sadece şeyi söyledi. Yani ben bu suçu işledim ama e, yüz, yüzün üstünde soruları vardı müdahilin taraf avukatlarının. Bu soruların çoğunu yanıtlamadı. Kendisinin başka şeylerle bağlantılı olma ihtimali içeren hiçbir soruya yanıt vermedi. Evet peki şimdi şunu anladık ee, savcılık e, demin o geniş alana yayıldığını gördüğümüz delilleri toplamamış, cevapsız bırakmış <gülüyor> toplamaya gerek görmemiş yeterli inceleme yapmamış ama bir iddialanma düzenimiz sonunda ve bu adam zaten suçunu da kabul ettiği için hani tekil bir eylem, bireysel bir eylem olarak e, bir kişinin e, bir kişiyi bir başka kişiyi öldürmesi olarak sınırlamış e, eylemi, yaptığı kuki niteleme bu, e, bunu anladık e, ama bir de mahkemede neler oldu? Yani duruşmalarda neler oldu? Mahkemenin tavrı neydi? Siz mahkemeden bunları istediğinizde bütün talepler mi reddoldu? Onları merak ediyorum. Hemen hemen bütün talepler reddoldu diyebilirim. Yani soruşturmanın genişletilmesine ilişkin, yani örgütlü suça yönelmesine ilişkin talepler kabul edilmedi. Dinlenen tanıklardan babası ve kız kardeşi ifade vermediler. Yakın olduğu gerekçesiyle tanıklıktan çekilmediler. Aynen. bir hak. Ona bir şey diyemeyiz. Aynen. Hı hı. E, ve e, şöyle bir şey oldu. Genelde her duruşma çok gergin geçti. Sanığın yarattığı bir gerginlik oldu. Her duruşmada aileye hakaret etti, bağırdı, çağırdı ve bir kargaşa çıkmasına sebep oldu. Sonrasında ilginç başka bir şey oldu. Yargılama devam ederken can güvenliği olmadığı gerekçesiyle avukatı davanın Kayseri'ye nakledilmesi talebinde bulundu. E, bu talep bizim ayrıntılı dilekçelerimiz özellikle ceza soruşturmasının etkin olması gerekli ancak İzmir'de sağlanabileceği gerekçemizde reddedildi. Dava Kayseri'ye gitmedi. Hı. Ama e, salığın yarattığı bu gerginlikler sonucunda sondan e, üçüncü celsi e, ben duruşma salonuna girdiğimde de e, yine bir gerginlik yaşanmış. Biraz geç kalmıştım o gün. Ee, ama duruşma salonuna biber gazı sıkılmıştı. Yani avukatlar ve izleyiciler biber gazı yemişlerdi. Ve evet, bir toplantı Aynen. yok orada. Bir e, toplu iş yapılıyor. Toplantıda gösteri yok orada. Biber gazı sıkıldı. Evet, duruşma salonuna biber gazı sıkıldı. Okusu hala vardı ben girdiğimde. Ve o ise e, şey oldu. E, hem e, duruşma şakranı taşındı Şakran'a taşınmasına karar verildi. Şakran, onu açıklar mısınız dinleyicilerimize? Cezaevi Açıkmış. içindeki. Şakran cezaevi içinde, cezaevi kampüsünde bir yer. Ee, hay, pardon, şöyle söyleyeyim yanlış olmasın. O casere dedildi fakat daha sonraki casere heyet değişti. Hı. Ee, görece olarak e, baştan olan e, mahkeme heyeti e, mağdur tarafı dinlemeye çalışan, elinden geleni yapmaya çalışan bir heyetti. E, o heyetin başkanı değiştirildi ve artık bütün taleplerimizi reddeden başka bir heyet geldi ve e, sorun biraz e, özellikle yetki belgesi olan avukatların vekil olamayacağı söz alamayacağından çıkan tartışmalarla başladı ve sonrasında <gülüyor> gereken bir uçlu düzeni sağlanılmadığı için dosya şakrını taşındı ve bir sürü tevsi-tahkikat talebi yanıtlanmamışken yani reddedilmedi aslında kabul edilmedi arada bırakıldı ve apar topar e, Şakran'da cezaevi kampüsünün içinde duruşma yapıldı. O duruşmaya da avukatlar katılamadılar. Yani çok az avukat katıldı. Sadece asil olarak vekil olanlar yani yetki belgesiyle görevlendirilmemiş olanlar katıldı. E, baro başkanları katılamadılar. Ve katılmak için duruşmayı bekleyen avukatlara, gözlemcilere, e, izleyicilere biber gazı sıkıldı. Ağır bir biber gazıydı. İzmir Barosu Başkanı da dahil. E, ağır şekilde biber gazına maruz kaldı Allah'ın ben, ben şunu anlıyorum hem İzmir'deki e, Bayraklı'daki Adliye binası içindeki ağır ceza salonunda bir biber sıkma meselesi var. Doğru anlıyorum? de Doğru. Bak, e, şakrana yani bir ceza infaz kurumu içindeki olağanüstü halde biz bununla karşılaştık. Evet. Ve olağanüstü hal öncesindeki bu işte Şike gibi değil mi Balyoz gibi Ergenekon gibi e, siyasi davalarda karşılaşmıştı Yani normal adliye binası içinde değil de cezaevi e, kampüsünün içindeki. E, ayrı bölümlerde aslında oralar adliye değil oralar ceza infaz evet. kurumunun içinde jandarma tarafından güvenliği sağlanan dış güvenliği sağlanan yerler e, burada da hem şakrana taşınıyor ve şakranda da aynı şekilde e, biber gazı tabi orada dışarıda yani içeri, içeriye girmek isteyenleri püskürtmek dışarıda için. Dışarıda ve çok yoğundu e, özellikle hem avukat olarak katılan hem davayı izlemek için katılan arkadaşlarımıza acı veren hani önce biber gazı su sıkılmış ve suyun içinde de bir kimyasal olduğunu düşünüyorlar. Ee, çok şiddetli yanma ve hani çok şiddetli acı hissettiklerini söyledi arkadaşlarımız. O duruşmaya ben katılmamıştım. Onların beyanlarından biliyorum. Evet. Peki bir e, müzik arası verelim sonra ikinci bölümü toparlayalım. Olur mu Aynan Tabii tabii yani aslında örgütlü suç, terör suçu ile ilgili tartışmalar da var ama ben e, Sevgili Özlem de yargılandı bu davayla ilgili sosyal medya paylaşımından dolayı ona da yer vermek istiyorum. Dolayısıyla aradan sonra e, Sevgili Özlem söylemek istediklerini de söyleyip e, sen davayla ilgili bölümü e, belirledikten sonra seninle ilgili bölüme de geliriz. Evet Deniz Poyraz'ı bu davada kaybettik ama buna rağmen Mercedes sosudan. Grazias Salavitta. Doksan beş nokta Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı bugün e, İzmir'deki deniz Poyraz davasını e, ve orada e, davanın avukatlarından e, meslektaşımız ve bir hak savuncusu avukat Özlem Yılmaz'ı dinliyorduk. E, Aynı rolüm e, sizin sorularınız devam ediyor ama herhalde Özlem hanımdan e, son Davanın duruşmayla ilgili son bilgileri de alacağız evet. ondan sonra. Son duruşmada neler oldu? Hükümle ilgili söylemek istedikleri neler? Onları Özlem e, anlatmasını bekliyorum. Buyurun. Son duruşmada yine Şakran'da devam etti. E, ve bir önceki duruşmada çok aşırı gaza maruz kalan avukatlar ve baro başkanları yine oradaydılar. E, yine avukatların çok büyük bir bölümü duruşma salonuna alınmadı. Ve iki duruşma arasında çok kısa bir süre vardı. Ee, savunmalarını yaptılar ancak e, tepsi taktikat talepleri tamamen reddedilmiş oldu. Sıkışmış bir yargılama söz konusuydu. Ve e, diğer azmettiricilere hiç e, değinmeden sadece sana kasten insan öldürmekten ceza verildi. Örneştirilmiş cezası verildi. E, ve dava bu şekilde sona erdi. Evet şimdi yargıya yapılan açık bir müdahale var aslında ee, biz tabii nedenlerini bilmiyoruz ama e, duruşmayı başlatan e, heyette değişim oluyor dediniz çünkü aslında evet. bizim ceza muhakemesi kanunumuza göre duruşmanın bir oturumda başlayıp bitmesi lazım bir oturum derken e, hani bir kerede değil ardı ardına devam eden çok minik insani ihtiyaçların giderildiği aralıklarla ama başladığı gibi biten bilmem kaç gün sonra bırakılan değil dolayısıyla Kanun koyucunun iradesi aynı heyetin yani duruşmada ortaya konulan bütün delilleri e, değerlendiren aynı heyetin vicdani kanaatiyle hüküm kurulmasını öngörüyor. Buna rağmen uygulamada ya duruşma aralıkları oturum aralıkları çok uzun olur ya da böyle müdahaleler olur ya da normal kayarname dönemleri gelir hakimlerin görev süreleri biter başka yerlere giderler ama burada... Daha e, ikinci ya da üçüncü duruşma, e, duruşmanın oturumunda anladığım kadarıyla başkan değişiyor bu açık bir müdahale e, dolayısıyla adil argılanma hakkı bakımından sorgulanması gereken bir şey bu e, İkincisi de e, yetki belgesiyle avukatların duruşmada işlem yapmasını engelleyen bir e, yasal düzenleme yok. Yani bir insan sınırsız sayıda... Yapmasını avukatla, sağlayan yasal düzenleme var. Değil mi? Sınırsız yani sayıda avukatla kendisini e, temsil ettirebilir... Her birinin ayrı yeteneği ayrı birikimi vardır. Onlar işbirliği yaparlar iş bölümü yaparlar. Zaten her avukat da konuşmaz duruşmaya katılan avukatlar kendi mesleki terbiyeleri içinde kendi iş bölümleri hazırlıkları içinde bir görev dağılımı yaparlar. Mahkemeyi haksız yere gereksiz yere zorlamazlar. Burada bu kural açıkça ihlal edilmiş ve beni en çok etkileyen de o oldu. İzmir Baro Başkanı başta olmak üzere şakrana alınmayanlara ondan öncesi duruşma salonunda bulunanlara yapılan bu gazlı müdahaleden sonra... Barolar Birliği yanlış hatırlamıyorsam bir yönetim kurulu kararı aldı ve yönetim olarak katılmaya karar verdi. Ama onlar da alınmadılar değil mi? Doğru mu hatırlıyorum arkadaşlar? Onlar da alınmadılar. Son duruşmaya onları da alınmadılar. Yani bu aslında e, savunmayı dışlayan, savunma derken burada siz suçtan zarar görenin vekilisiniz. Ama avukatlık kanununda geçen savunma geniş anlamda yani hem iddianın tezlerinin... Hem de suçtan e, suçlanan kişinin savunmanın tezlerinin adli makamlar önünde ileri sürülmesi bu anlamda e, sizler suçtan zarar görenin avukatları olarak anayasa 40'lata insan hakları sözleşmesi 13'te düzenlenen etkili başvuru hakkınızın ihlal edildiğini e, yeterli soruşturmanın yapılmadığını e, soruşturmanın özeni yürütülmediğini olası pek çok delilin olduğunu ve araştırma yapılsa daha başka delillerin de ...ortaya çıkarılması gerektiğini ve eğer istemleriniz reddedili reddediliyorsa bunların inandırıcı, ikna edici, ilgili ve yeterli bir gerekçeye bağlanarak reddedilmesi gerektiğini ileri sürüyorsunuz. Ama karşınızda bir duvar muamelesi var. Heyet değişiyor, avukatlar içeri alınmıyor ve gerekçesiz redler var bir an önce dosyayı kapanmaya yönelik bir tavır var anladığım kadarıyla ve avukatlar işi uzatan varlıklar olarak algılanıyor benim dışarıdan bir gazete okuyucusu olarak gördüğüm şey bu çok doğru ve şey var yani aslında sadece etkin soruşturma hakkı değil yaşam hakkının usulli bağlamda anlamda ihlali söz konusu evet evet Evet peki zaten e, başka faillerin de olacağıyla ilgili yapılan suç ruhları da takipsizlikle sonuçlandı e, ve itirazları reddoldu. Yanılmıyorsam 17 Mayıs'ta da ailenin avukatları bireysel başvuruda bulundular bu takipsizlik kararı ile ilgili. Şu an dosya Anayasa Mahkemesi tarafından inceleniyor. Onu bütün toplum olarak büyük bir merakla bekliyoruz bakalım nasıl bir değerlendirme yapacaklar. Oradan da olumlu bir sonuç çıkmaz ise... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek ve orada çıkacak karar da belli. Örnek karar Avru e, Hrant evet. e, Türkiye kararı. Orada da mesela e, bütün kamuoyu hatırlar e, çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen e, tetikçi dediğimiz e, üç tane adam ve onun arkadaşlarından oluşan bir grupla ilgili dava açıldı. Oysa e, bunların bağlantılı olduğu işte jandarma, sivil polisler işte e, polisler vardı, İstanbul'daki polisler vardı, Trabzon'daki polisler vardı, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi vardı. Raporlar ve, vardı. Evet ve yıl. yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki bu suçun yeterince aydınlatılabilmesi için hepsinin birlikte soruşturulması, hepsiyle ilgili soruşturma yürütülmesi gerekirdi Hatta kamu görevlerinin çoğu ile ilgili önce idari mahkemesinde soruşturmaya izin verilmeyen kararlar aleyhine açılan davalarla da yargılamanın yolu kapandı. E, oysa cinayet e, daha sonra e, kamu görevleriyle açılan yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra açılan e, Trabzon İstanbul Emniyeti Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, Trabzon Jandarması İstanbul Jandarması ile ilgili davaların açılmasıyla daha bir aydınlığa kavuştu. Birçok insan yine orada veraat etti. Ciddi sorumluluğu olan insanlar. Şu anda dosya istinaf mahkemesinde. Ama davada kararın sonuçları ne olursa olsun faillerin ve sorumluların kim olduğu bana göre o davada aydınlığa kavuştu ve bu önemli bir şey. Şimdi bu davada da en sonunda Ahim'e giderse e, Ahim e, bu eksiklikleri şimdi sorulan soruların cevaplarının bulunmadan evet e, bir tek kişi hakkında en ağır ceza verilerek davanın bitirilmiş olmasının olayı aydınlatmayacağı konusundaki önceki tecrübelere dayanan bir karar verecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü demokratik toplumlarda siyasi cinayetlerin, işte bu tür nefret suçlarının, nefret suçu faillerinin cezasız kalmaması lazım. Bunların cezalandırılması lazım ki Hakikaten sağlıklı, huzurlu bir toplum. Yaşam hakkının güvence altına alındığı, farklı siyasi görüşlerin, farklı dini inançların, farklı fikirlerin, farklı ırktan olan insanların yaşamlarının güvence altına alındığı bir toplum sağlanabilsin. Hukuk güvenliği sağlanabilsin. Evet, yani tabii bir de e, Hrant hedef gösteriliyordu uzun süreden beri ve pek çok e, hakkında... Ee, ihbar vardı ve o ihbarlara bağlı olarak da istihbarat raporları vardı ve bu raporların kolluk tarafından hem jandarma hem polis tarafından dikkate alınmaması yeterince değerlendirilmemesi vardı. Burada anladığım kadarıyla fark olarak bu kişinin tekil bir eylem yaptığı yani kendisinin öyle, hani öyle göstermeye çalıştığı ya da öyle göründü şimdilik. E ama e aslında münbiçlere gidiyor e sürekli geçici görevlerle başka yerlere atanıyor. Yani aslında ilgi çeken biri e ve sosyal medya paylaşımları da had safhada. Dolayısıyla istihbaratçıların bu kişiyi fark edememiş olması ve rapor hazırlamamış olması da Türkiye koşullarında çok inandırıcı gelmiyor e, dolayısıyla bir araştırma yapılsaydı e, belki başka şeyler ortaya çıkacaktı ama ne olursa olsun sizin de söylediğiniz gibi insan hakları mahkemesi burada etkili başvuru ya da anayasa mahkemesi etkili başvuru yolu e, ihlal edilmiştir yeniden inceleme yapılmalıdır deyip dosyayı yolladığı zaman suç ceza hakimliğine ve savcılığa Belli ki yeni soruşturmalar açılacak. O yüzden biz bu soruşturmaları etkilememek için daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Ama Özlem Hanım'ın anlattıkları tabloyu ortaya koyuyor. Bence bu soruşturmayla ilgili bugün için bu söyleyeceklerimiz yeterli sevgili Özlem. Ama siz takipsizlik üzerine sosyal medyada yapılan bir paylaşım mı retweetlediğiniz için soruşturuldunuz ve yargılandınız. İsterseniz işin sizinle ilgili bölümüne gelelim. Orayı bize anlatır mısınız? Neler oldu? Tabii. Ee, Mayıs ayında benim aklımda bir soruşturma açıldı. Ee, o günlerdeydi sanıyorum o tweette. Deniz Poyraz davasıyla ilişkin bir Twitter sayfası var. Dava ile ilişkili haberleri, gelişmeleri paylaşan bir sayfa. E ben de bu davanın avukatı olduğum için bu, bu sayfanın tweetlerini zaman zaman hani tweetliyorum. O dönemde hem e, Kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti örgüt suçlamasına ilişkin. Ve çok yakın bir zamanda da Deniz Poyraz'ın babası Abdullah Poyraz hakkında e, terör örgütü propagandası yapmaktan bir soruşturma ve dava açılmıştı. Deniz Poyraz'ın babası da yargılandı ancak sonra beraat etti. Bu ikisinin yakın olduğu dönemde e, Deniz Poyraz davasında bir tweet vardı. Bu tweette baba hakkında soruşturma açılmasını ama aynı zamanda da e, terör suçlamasından, örgütlülük suçlamasından e, kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesinin adil olmadığını, yeterince etkin soruşturma yapılmadığını eleştiren bir twitti. E, bu tweet sonrası e, Cumhuriyet Savcısı bu tweeti tweetleyenler hakkında bir şikayette bulundu. Ve hakkımızda bir soruşturma açıldı. Sonrasında da bir dava açıldı. 2 gün önce duruşmasına katıldık. Suçlama evet. neydi? Açılan davada suçlama. şöyle terörle mücadele eden kamu görevlilerine hedef göstermek evet. ve hakaret. Hep, suç. hep böyle açılıyor. Evet. Yani hak aradığınız zaman veya işte burada soruşturmanın etkin yapılmasını istediğiniz zaman siz işte kötü insan, terörist insan veya terörün desteklisi olan insan e, oluyorsunuz ve e, bu soruşturmaları yapmayan kamu görevlilerinde e, hedef göstermiş oluyorsunuz. Bunun örnekleri e, daha verdi. Çok yaşadığımız örnekler. Ama bu dava sonucunda müdafi, müdafi arkadaşımız. Yo, birden fazla müdahale verdik vardı, istedileştirmeye. Ama onlardan biri de... Ama arada... onlardan biri de sevgili Aynut'un geldi. Evet Çok tamam ben istiyorum. seni Tekrar o nedenle... Rica ederim biz arkadaşız Hı. görevimizi yaptık ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. E, Deniz Poyraz'ın <gülüyor> babası hakkında örgüt propagandasından açılan bir soruşturma var. E, o soruşturmanın sonunda da, dava mı açılıyor, takipsizlik mi veriliyor... Dava açılıyor ve sonunda baba berat baba ediyor. ediyor çünkü kişisel düşüncelerini söylüyor ama herhangi bir örgüte ilişkin. Örgütün amacını öven şeyler söylediği, Yok. ispat edilemediği için beraat ediyor. Dolayısıyla siz bu sosyal medyadaki tweeti retweetlediğinizde zaten henüz hakkında soruşturma açılmıştı. Siz de bu dengesizliğe dikkat çekmek istemiştiniz. Yani Aynen. bu kadar örgütlü olma ihtimali yüksek olan bir kişi tarafından yapılamayacağı konusunda toplumda makul bir şüphe uyandıran durumun Etkili bir şekilde soruşturması yerine onu yapmayan savcının acılı bir babanın sözlerinden hemen alınganlık e, gösterip e, propaganda e, suçu olarak e, yaptığı değerlendirmeyi e, eleştiriyordunuz. E, baba yargılandı, beraat etti. Sizinle ilgili de açılan davada iki suçlama yapıldı. Hem savcıya hakaret ettiğiniz iddia edildi bir avukat olarak hem de e, savcıyı bir yerlere hedef gösterdiniz iddia edildi. Şimdi e, siz beraat ettiniz ama kendinizi nasıl savundunuz, e, niçin, beraat nasıl geldi e, onları da e, dinleyicilerimizle paylaşırsanız e, çok sevinirim. Çünkü toplumsal yön, yönü çok ağır basan bir dava bu. E, İnsan Hakları Mahkemesi'nin standartlarına baktığımızda da evet hakimlerle ilgili ifade özgürlüğü en fazla sınırlanabilen e, noktada yani hakimler toplum adına karar verdikleri için... Onların yargı görevlerindeki yetkilerini kullanırken korunmalar için ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlamayı daha fazla geniş tutuyor İnsan Hakları Mahkemesi. Ama savcılar, polisler söz konusu olduğunda, diğer siyasetçiler söz konusu olduğunda onlarla ilgili lehitte yani ifade özgürlüğü lehine daha geniş bir özgürlüğü koruyucu tavrı var. Burada da sizin beyanınız, paylaşımınız hakime değil. Zaten açılmış bir dava yok. Bir savcıya yönelik olduğu için aslında ve sosyal medyada e, paylaşıldığı için medyadaki ifade özgürlüğünün kullanımı boyutu da olduğu için ve siz de dosyayı bilen bir avukat olarak neye itiraz ettiğinizi bildiğiniz için daha dikkatli değerlendirmeliydi. Çünkü retweetinizin başı etkili soruşturma yapılmadığına ilişkin bir değerlendirme. Yani siz diyorsunuz ki burada etkili soruşturma yapılmadı. Deliller yeterince toplanmadı. Bu niye hakaret olarak değerlendirilsin? Siz kendinizi nasıl savundunuz? Buyurun efendim. Ben öncelikle nasıl bir hak savunucusu olduğumun, özellikle şiddete karşı olduğumun altını çizerek başladım savunmama. Sonrasında dediğiniz Poyraz davasının, neden etkin yürütülmediği, neden etkin soruşturulmadığı ve yaşam hakkı ihlaline ilişkin davaların nasıl soruşturulması gerektiğini aktardım savunmamda. E, ayrıca şeye vurgu yaptım, e, bu davada aslında biz savcıyla aynı taraftayız dedim. Çünkü ben müdahil vekeliyim, onun da olayı soruşturması gerekiyor. Benim amacım sadece adaletin gerçekleşmesini istemekti. Bu amacın altını çizdik. Avukatlarım da özellikle İfade özgürlüğü bağlamında bunun eleştiri hakkı olduğunu e, ve avukat olduğum için savunma hakkına dair de eleştirinin geniş olacağını belirttiler. E, ve mahkeme aslında e, CMK'daki e, şöyle diyeyim, kast olmadığından değil e, yani ceza kanunu maddelerinde düzenlenen bir suç olmadığından beraatime karar verdi Gerekçeli kararı merak ediyorum. Evet. Yani uzun karar açıklandığında <gülüyor> Aynen. E, gerekçeli karar açıklandığında nelere nasıl dayandılar görmüş olacağız. Evet. E, şuna da dikkat çekildi. E, ben onu paylaşmak istiyorum. Burada bir kişinin şahsına yönelik, saygınına yönelik hedef alma söz konusu değil. E, Cumhuriyet savcısı bir kamu görevlisi ve ceza muhakemesi kanununa göre tarafsızca Tarafsızca yani hem suçtan zarar görene hem suç şüphesi altındaki kişi ya da kişilere eşit mesafede durarak gerçekle olan bağını koparmadan araştırma yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir kamu görevlisine şahsına yönelik değil de yaptığı görevin yeterliliği, eksikliğiyle ilgili görevi nedeniyle yapılan bir eleştiri aslında demokratik bir toplumda e, kabul edilmesi gereken bir şey. Çünkü e, biz birbirimizi eleştirerek toplumumuzu geliştireceğiz ve e, onlar nasıl ki e, avukatlarla ilgili eleştiri haklarını kullanıyorlarsa avukatlar da hem adli makamlar içindeki dilekçelerinde duruşmalara girerken, yazı yazarken hem de gerektiği zaman bir Toplumsal sıkışma ihtiyaç olduğu zaman bunu kamuoyu nezdinde de toplumun dikkatine sunarak eleştirebilmeliler. Bu davadaki beraat aslında bunun da bir kazanımı oldu. Aslında şöyle şimdi savcılar niçin var? Savcılar aslında toplumda işlenen suçların e, caydırıcı bir e, soruşturma arkasından kovuşturma dava sonucunda e, faillerinin bulunup yargılanması ve burada kamu adına görev yapıyor e, savcılar ve avukatlar olmasa dahi bu görevlerini etkin bir şekilde yapmak zorunda. Avukatlar belki de bu kamusal göreve katkıda bulunuyor, yardımcı oluyor. Ve tabii ki avukatlar bu görevi eksiksiz ve etkin yapabilmek için tıpkı savcıların, Tıpkı hakimlerin olduğu gibi bir takım dokunulmazlıkları var avukatlarında. Bunun için mesela avukatların savcılığa, polise hatta tapu dairesine mahkemeye verdikleri dilekçeler ve silahların eşitliği prensibi sadece duruşma salonlarında olmadığı için ve her yerde olduğu için kamuoyunda tartışılan bir konu olduğu için eksik yapılan işleri kamuoyuna da duyurmak için yazdıkları söyledikleri şeyler suç teşkil edemez aslında bu nedenle de mahkemenin gerekçesi çok önemli böyle bir, böyle bir suç yok diyor e zaten avukatın görevi savcının yaptığı kamusal görevi pekiştirmek eksiklerini tamamlamak hatta ona yardımcı olmak burada Söylenilenler soruşturması soruşturulması için yapılması gerekenleri anlatan bir avukatın görevlinin söylediklerini suç olarak telakki edip dava açmak bir kere zaten abes. Onun için de böyle bir suç olamaz diye verilen beraat kararı anlamlı. Eh, bu da hukuk güvenliği açısından bir anlamda. ...teselli edici teselli bir karar edici. olmuş. Evet çünkü e, Uluslararası Avukatlar Birliği'nin... ...Turin'de yaptığı... E, der, işte, ...toplantıda aldığı karara göre... ...avukatlar ellerinden gelen her şeyi yapmalılar diyor. E, yargıtayımız da bizim diyor ki... ...canlı başla çalışacak Değil diyor. Mi? Avukat canlı başla diyor. Hatta bu görevini yaparken... ...karşı tarafı rahatsız bile edebilir. Hatta onun zarar görmesine bile neden olabilir. Ama görevini en etkin şekilde yapsın. Evet. Hele böyle davalarda... Ee, avukat üstelik kendisini de riske atarak yani belli kişiler karşısında kendi e, güvenliğini de tehlikeye atarak bu görevi yapıyor ama avukat korkusuzca bunu yapmadığı sürece görevinde eksik yapmış olabilir evet. olacaktır. Hem Faruk Eremin bizim Barolar Birliği eski başkanımızın Kırgı hem başkanımızın. de Hı -hı. işte ceza ve ceza usul hocası Faruk Eremin hem de yargıtayın söylediği şeyler bunlar. Bu tür davalarda görev yapmak zordur. Ama onurlu bir şeydir, ama tehlikelidir, risklidir. Ee, Özlem arkadaşımız da bu davadaki görevini yaparken bu riskleri göze almış, bu tehlikeleri göze almış ama görevini canla başla yerine getirmeye çalışmış. Çünkü böylece ancak hukuk güvenliği sağlanabilir toplumda. Evet, Barolar Birliği vekili e, avukat arkadaşımız Deniz Özbilgin de katıldı duruşmaya ve Maurice Fransa kararını örnek verdi. 23 Nisan tarihli kararda e, İnsan Hakları Mahkemesi e, adaletin işleyişi hakkında kamuoyu önde yorum yapma hakkına sahip olduğunu avukatların belirlemiş. E, avukatlar yakıcı hatta alaycı bir tonla bile konuşmuş olsalar eğer aşağılama... E, yaptıkları ortaya konamıyorsa Böyle e, bir kastı yoksa Tabii yani. ki, tabii ki. E, ve e, şeyi ayırıyor e, insan hakları mahkemesi içtihatlarında. Burada bir olgusal durum mu var? E, bir kanaat mi var? Ee, sadece e, soyut olarak bir değer yargısını mı dile getiriyor yoksa bu dile getirdiği değer yargısının dayandığı sosyal bir olgu mu var yoksa ucuz bir hakaret küfür mü ediyor sevgili özlemin paylaşımında herhangi bir kabalık yok sert olabilir içeriği görevini yapmıyorsun daha iyi yap diye bir mesaj içerebilir ama hakaret etmiyor küfür etmiyor aşağılama kastı yok sadece görevin e, uslubuyla yapılması biçemiyle içeriğiyle ilgili bir değerlendirme var dolayısıyla e, durup dururken yapılmış bir paylaşım değil, dayanağı sosyal olgularla ortada, toplumu nasıl ilgilendirdi de ortada, durup dururken sosyal medyada reklam olsun diye canı sıkılmış diye yaptığı bir paylaşım da değil, toplumun yüksek menfaati kamu yararı ortada Dolayısıyla avukatın görevi de artık yollar tükendikten sonra bu duyulan sıkışıklığı, çaresizliği dile getirmek bence görevi içindeydi. Evet, Doğru i̇şte maddi gerçeğin ortaya çıkmasını ortaya çıkarmak için elinden gelen çabayı evet. canlı başla yapmak. Bu çünkü... Evet. Toplumun, bireyin, yurttaşın herkesin ve hukukun güvenliği için şart. Evet. Zamanımız evet oluyor. Doğru. doğru. Demokratik evet. toplumlarda diyor ki insan hakları mahkemesi birden fazla menfaat çatışıyorsa yani bir taraftan kamu görevlilerinin onuru, kişilik haklarını, saygınlığını korumak, diğer taraftan da adalete erişim istekleri arasında bir denge. Sen bu dengeyi Korumalısın diyor. Yani e, sırf birileri kişisel alınganlık yaptı diye insanların ifade özgürlüğünü e, adalete erişmek için topluma mesaj verme e, hakkını kısıtlayamazsın. Dolayısıyla burada da çatışan haklar arasında bir denge kurulduğunda hmm. suçtan zarar görenin e, ifade özgürlüğü toplumla paylaşımı... Demokratik bir toplum için gerekliydi. Ee, evet, evet. süremiz hemen hemen açtık ee, o bakımdan. Özlem Yılmaz arkadaşımıza İzmir'den e, çok teşekkür ediyoruz bu İstanbul'dan İzmir'e ee, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Ee, Feride Hanım'a ve Açık ederim. Radyodaki arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoşça kalın. Anne teşekkür, teşekkür ederim sevgiler saygı.